Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşler Müslüman olmamız sayesinde İnşallah ebedi cennetlerde kalacağız Müslümanlığımızın bize kazandıracağı şey ebedi cennetlerdir. Ve bunun ters taraftan bakıldığında da ebedi cehennemden kurtuluştur. Biz Müslüman olmayı Allah'ın bize nasip etmesiyle beraber kazandığımız şeye bakıldığında Müslümanlığımızın Allah'ın bize İslam şerefini vermesinin kıymetini biliyor olmamız lazım İslam'ın kıymetini bilmek Müslüman olarak yaşamak demek olduğu gibi sayesinde ebedi cennetlerde kalacağım İslam'a ne kazandırdığım da çok önemli İslam bana ebedi cennet kazandırdı ben beni ebedi cennete götürecek olan nimete ne karşılık verdim ben İslam'a ne kazandırdım ezanı okununca Namaz kıldım desem bu benim için. Zaten Müslüman olmamın gereği o. Ramazanda oruç tuttum desem o da benim için. Hacca gittim desem hac bana yatırım, İslam'a yatırım değil. Ben dinim için can verdim dediğim zaman bir şey vermiş olurum dinim için 20 senedir yollardayım dediğim zaman dinime bir şey vermiş olurum 3 Üç çocuğumun üçünü de Hz. Meryem gibi Allah'a adadım biri şurada şu hizmeti görüyor öbürü burada şu hizmeti görüyor dediğim zaman dinime bir şey vermiş olurum. Çocuğumun hafız olması, çocuğumun başörtülü olması bile bu değildir. Zaten başörtülü olmasaydı senin çocuğun onu cehenneme hazırlamış olacaktın. İffetin mücadelesini yapan İffet için meydanlara çıkan birisi ise senin çocuğun, sen İslam'a Meryem gibi bir kurban verdin demektir. Kardeşler, Müslümanlık zaten namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, Kur'an okumaktır, hacca gitmektir. Biz Müslüman olduğumuzu, hacca gittiğimizi, Allah'ın, nimeti olarak görmemiz gerekirken bizim Allah'a ve dinine ikramımız olarak mı göreceğiz biz mi Allahu Teala'ya hacca gittik bunu da bizden bir bakalım mı diyeceğiz hayır Müslümanlık olarak biz İslam'dan neler elde ettiğimizi hesap edeceğiz neler elde ettik İslam'dan bu ebedi cennet Ondan önce huzurlu bir dünya hayatı Allah bizi Müslümanlığımız sayesinde Alkol bataklıklarından kurtardı Fuhuştan kurtardı Haramdan kurtardı Hırsızlıktan kurtardı Mükemmel insan yaptı bizi Allah dinimiz sayesinde Güzel bir dünya hayatı Huzurlu bir dünya hayatı yaşıyoruz Müslümanlığımız sayesinde bile sadece sadece Müslümanlığımız sayesinde uyku kölesi, yatak kölesi olmadığımızı hesap etsek günümüzü düzenli bir şekilde Allah beşe böldü. Ne abartılı yiyoruz, ne abartılı uyuyoruz. Huzurlu bir hayat yaşıyoruz. Sadece bu bile nimet olarak sayılsa İslam'ımız sayesinde Allah bize çok şey verdiğini anlamış oluruz. Ahirete gelince zaten Asıl nimet, asıl kazanç En büyük kazanç da zaten o Dolayısıyla kardeşler Allah'ın bize İslam sayesinde Bunca büyük nimetlerinin yanında Bizim İslam'a Ne kazandırdığımızı Kesinlikle çok düşünmemiz lazım Asabı ı kiramı örnek olarak görebiliriz Ashab-ı kiramdan Medine'nin kıymetini bilip Medine'deki mescidin duvarlarına direklerine yapışıp kalanı duydunuz mu hiç? Ben Resulullah'ı çok seviyorum aleyhissalatü vesselam. Ne ölüsü ne dirisi onun yanından ayrılmam diyeni duydunuz mu hiç? Bilal onun en vefalı dostu olarak ben Rasulullah'a müezziniyim, emekli olmadan buradan ayrılmam dediğini duydunuz mu? Niye bırakıp gittiler o sevdikleri yeri? O biricik Medine'yi niye bıraktılar? Medine'de kılınan iki rekat namazın, Mekke'de kılınan iki rekat namazın, başka bütün dünyanın neresinde kılınırsa kılınsın, yüzlerce binlerce defa kat kat üstünde olduğunu bilmiyorlar mıydı? Neden Ashab-ı Kiram 20 defa 30 defa haç yapmadılar? Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her sene umre yapmadı? Neden Ömer 6 ayda bir umreye gitmedi? Sevmediler mi Mekke'yi? Umrenin kıymetini bilmiyorlar mıydı? Haccın kıymetini bilmediler mi? Niye Ömer kanun çıkardı? Bedirlilerin Medine'den çıkması yasaktır diye. Bu ne enteresan. Biz kurallara girip, Hatta rüşvet vermeye razı olup, bir kere fazla umreye gidelim, bir gün fazla Medine'de duralım diye uğraşırken, Ashab-ı Medine'den kaçar gibi gittiler de, Ömer radıyallahu anh, beni burada niye yalnız bırakıyorsunuz diye kanun çıkardı, Medine'den çıkmak yasak Bedir halkına dedi. Ya nereye gidiyorsunuz beni yalnız bırakıyorsunuz dedi. Bize, vize engeli geldi, onlara çıkış yasağı geldi. Bunun mantığında ne yatıyor? Çünkü onlar, cahiliye hayatından geldikleri için, İslam'ın kıymetini bildiler. Bataklıktan geldikleri için, Gülistan'ın değerini bildiler. Allah bize bu sayede cenneti kazandırdı. Biz de bir şeyler yapalım dinimiz için düşündüler. Yollara çıktılar. Yaya, çıplak ayaklı, Başları açık, karınları aç, binlerce kilometre yol gittiler. Bir kişi Müslüman olsun, İslam'a biraz katkımız olsun diye. Ashab-ı kiram buydu, Allah onlardan razı olsun. Demek ki Müslüman'ın dinine bir şeyler veriyor olması lazım. Müslüman hiçbir şey yapamadığı zaman, dini için hiçbir hizmet yapamadığı zaman, en azından duruşuyla dinine hizmet eder. İyi örnek olur. Yalan konuşmayarak, ibadetine düşkünlüğüyle, üzerine düşen kul haklarına dikkat ederek, iyi insan olur, duruşu reklam olur dini için. Kardeşler, olmamız gereken bu iken, bir de düşünün ki, dinimize, dinimize, zarar vermeye başladık bizim kişisel tutumlarımız kabalıklarımızın yüzünden yanlış hareketlerimizin yüzünden yalanlarımızın yüzünden sözünde durmayan adam olarak bilinmemizin yüzünden çocuklarımızın bile İslam'dan soğuduğunu düşünün bir de bunu düşünün biz her gün dinimize bir Müslüman kazandırmamız gerekirken, çocuklarımız bizim yüzümüzden, dinden nefret ettiğini düşünün. Bir de bu boyutunu düşünün. Bu ne büyük afettir. Müslümanın dinine verdiği zararla, kafirin İslam'a verdiği zarar, ölçülemeyecek kadar farklı kardeşler. Kafir ne yapabilir? Minarelerimi yıkar. Kafir ne yapabilir? Camilerimi yıkar. Kafir camide beni bombalayarak öldürebilir. Şehitlik payemdi zaten onu arayıp duruyordu. Kafir Müslüman'ı hep kazandırır. Kafir bir Müslüman'a verebileceği en büyük zarar onu evsiz, parksız, topraksız bırakmaktır. Hiçbiri zarar değil. Azab bu tip şeylerden zarar etmediler. Kazandılar. Ama Müslüman dinine zarar verdiği zaman bunu telafi edecek başka bir imkanımız yok maalesef. Bunun için kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hepimizin kulaklarına küpe gözlerimize sürme yapmamız gereken muhteşem bir ikazda bulunuyor. Buyuruyor ki Müslüman'ın dinine verdiği zarar zarar verdiği zaman Müslüman dinine verdiği zarar iki aç kurdun bir koyun sürüsüne verdiği zarardan aşağı değildir buyuruyor. Az çok köy hayatı bilenler ne demek istediğini çok iyi anlarlar kardeşler. normalde bir tilki bir tavuk çalar ve kaçar kurt tavuk çalıp kaçmaz hiçbir zaman kümesteki tavukları öldürmedikçe rahat edemez o yemez gerekiyorsa yemez ne kadar tavuk bulursa onları boğar öyle rahat eder boğmak için yaratılmış tilki de tavuktan hoşlanır, ama karnını doyurmak için hoşlanır. Koyun, kurdun eline düştüğünde, onun kanını bir akıtır, boğulduğuna inanır, ondan sonra bir bacağını yer gider. İki kurt bir araya geldiğinde, iki kurt bir araya geldiğinde, boğma yarışı yaparlarmış. Bunu da bu hadis-i şeriften öğrendik biz. Sürüyü boğmadan yemeye başlamazlarmış. Çünkü hayvan açlığından saldırmıyor koyuna. Yaratılışı koyun boğmak için. İkisi bir araya geldiğinde yarış yaparlarmış. Kaç tane boğdun, kaç tane boğdun diye. Tamamını boğunca bir tanesinin butunu alır giderlermiş. Biz bunu kitapların, hadis-i şeriflerin şerhlerinden öğrendik. Ne kurt gördüm ne doğru dürüst koyun saydım. Müslümanın dinine zarar vermesinden söz ettiği zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok zarar verir dinini batırır filan demiyor. İki aç kurdun bir sürüye daldığında verdiği zarardan daha aşağı değildir Müslüman dinine zarar verdiği zaman diyor. Hepimiz boynumuzu büküp bu hadisi şerifi düşünmemiz lazım. Hepimiz İslamiyet'in halini görüyoruz. Bir imamın, bir müezzinin, bir din dersi öğretmeninin, çocuklara din öğretmesi gereken bir hocanın tencere sattığını düşünün. Şuradan buradan aldığı çorapları talebelere satmaya çalıştığını düşünün. Bir hocanın cemaatinin önünde sigara içtiğini düşünün. Sarıklı Din kisveli bir insanın üç sözünden ikisine tutmadığını, yalan konuştuğunu düşünün. İnsanların onun üzerine bakarak İslamiyet hakkında puan verdiklerini düşünün. Bizim bir şey söylememiz gerek mi? Müslüman dinine zarar verir pozisyona düştüğü zaman iki aç kurdun bir sürüye verdiği zarardan Daha fazla zarar verebiliyor Niye insanlar Çocuklarını Kur'an ehli yapmak istemiyorlar Niye anneler babalar Çocuklarını Zeki olduğu zaman Kur'an'a hafızlığa layık görmüyorlar Niye zeki çocuklar Uçak mühendisliğine gidiyor da okulu itme tekmeyle bitirmiş çocuklar hafızlığa uygun görülüyor bu millet insanlar Kur'an düşmanı mı bunun altını kurcalamamız gerekiyor niye bundan 200 sene önce insanlar mollalara medreselere çocuklarını teslim edebilmek için bütün güçlerini kullanıyorlardı da Şimdi yalvardığın halde otel gibi kurslarda hiçbir masrafı yok. Sen sadece bu çocuğu ver dendiği halde Müslümanlar çocuklarına hafız olma payesini vermek istemiyorlar. Bunun bir sebebi olması lazım. Suç hep siyonizmde mi? Hep siyonistler gelip Yahudiler gelip çocuklarınıza Kur'an'ı öğretmeyin mi diyorlar. Öyle değil öyle değil. Bunda başka neden var? Çünkü çocuğunu hafız yaparsa onun bunun ölmesini bekleyip 20 kuruş, 50 kuruşa bir Fatiha okuyacak. Benim çocuğum onun bunun sadakasıyla yaşamasın diye düşündüğü için insanlar. Hafız olsa da olmasa da top peşinde dolaşıyor. Bari benim çocuğum mühendis olsun, onurlu futbolcu olsun düşündüğü için insanlar. Maç olduğu günler İmamlarda namazları çabuk yıldırıp televizyona yetişmeye çalıştığı için Müslüman kendisiyle imam arasında fark göremediğinden, dini kurtlar boğup tükettiğinden Müslümanlar çocuklarını hafız yapmak istemiyorlar. Bu esnaftaki, bu esnaftaki insan bu, bu, bu semtin tüccarı Hacı Efendi'dir. Bununla pazarlık etmeye gerek yok diye göremediği için Müslümanlar, Hacı Efendinin hacca rağmen İslam'ın beş temelinden birini Allah ona nasip etmesine rağmen ekarlık yapmaya tevessül ettiği için üç gün önce çocuğu sabah namazına kalkmadı diye çocuğunu dövmeye kalkan baba üç gün sonra ev meclisinde yalan konuşurken çocuğu onu yakaladığı için dinimizi boğa boğa Yalnız bıraktığımız için Yeni gelen nesil İslam'ı sevdiği halde Ezanı duymak istediği halde İslam'a sıcak bakmıyor <gülüyor> Demek ki dinimize Din mensupları olarak Ki din mensubu deyince Cami imamını kastetmiyorum Cami imamı müezzin Din hizmetlisi de Biz ne hizmetlisiyiz biz Belediye hizmetçisi miyiz Hepimiz dinimizin hizmetindeyiz elhamdülillah. Öyle olmamız gerekiyor. İmamlık diye bir kurum mu var? Müezzinlik diye bir şey mi var? Hocalık mı varmış? Ashab-ı kiram kadrolu imam mıydılar? İmam-ı Azam'a kim imamlık cübbesi giydirdi ki? Hepimiz dinimizin hizmetindeyiz elhamdülillah. Hepimiz camilerimizin süpürgecisiyiz. Hepimiz müezziniz. Hepimiz Allah'ın kelamının yükselmesi için uğraşıyor olmamız lazım Kardeşler Müslüman dinine zarar vermeye kalktığı zaman Onun verdiği zarar Siyonizmin ve Haçlıların dinimize verdiği zarardan aşağı kalmaz Haçlılar kaç kere İslam topraklarını işgal ettiler Zarar verebildiler mi? hafız olmayı önleyebildiler mi? Ezanları susturabildiler mi? Senelerce ezanın mübarek sözlerinin tekrar edilmesi, hapishaneye girme, jandarmadan kırbaçlanma cezasına uygun görüldüğü halde ezan engellenebildi mi? Ama ezan okunurken dinlediği şarkıyı, türküyü kapatmayan bir baba, evladına ezan azametini hissettirmeyen bir anne ezanı yasaklayanlardan fazla ezana darbe vurabilir çünkü ezan yasaklandıkça kalplerde gür bir ateşe döndü Kur'an'ın okunması yasaklandı Kur'an'a teşvike dönüştü bu ama Kur'an-ı Kerim düğünlerde Cenazelerde ücret karşılığı okunur, birilerinin kazanç kaynağı haline gelir. Hani düğüne şarkıcı mı çağıracaksın, hafız mı çağıracaksın diye sorulur hale geldiği günden beri. Kur'an'ın gördüğü zarar, cenaze kitabı haline gelmesinden gördüğü zarar, okunmasının kanunen yasaklandığı, jandarmanın elif cüzü topladığı zamandaki zararından aşağı kalmamıştır. Müslümanlar şu adam hafızdır muhakkak şu yürüyüşüne baksana ya şu heybete bak ya Allah bu muhakkak hafızdır diyemez oldular hafızda vakar kalmadı heybet kalmadı insanlarda da Kur'an'dan soğudular İslam temizlik dinidir temizlik dinin yarısıdır dendi camiden çıkarken caminin bahçesine tüküren hacı efendi yüzünden, insanlar İslam'ın temizliğinden şüphe eder oldular. Hacı efendiler, haçtan döndüler, anlatacak hiçbir şey bulamamış gibi, ne medeniyet görmüş, ne minare görmüş, Afrika'dan gelmiş zavallı insanların, yanlış hareketlerini anlattılar burada. Adam ne Arap, ne Arap görmüş hayatında. Güney Afrika'dan gelmiş, Harem-i Şerif'in dibinde kaba hareketler yapmış. Balta girmemiş, ormanlardan çıkmış, Mekke'ye gelmiş ilk defa. Hacı Efendi, Araplar şöyle pis, böyle pis derken Kabe'yi lekelediğini hissedemedi. Haccın azametini düşürdü. Sanki İstanbul'da ayağına basan yokmuş gibi hiç. Herkes ayağıma bastı orada, kalp hastasıyım öldürüyorlardı beni dedi. Bunların... İslam'a fatura edileceğini, hacin insanların gözünde değerinin düşeceğini hissedemedi. Aç kurt, dinine saldırdı. Dinini boğmaya çalışıyor. Elbette sadece böyle değil kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, iki gerekçeye bağlıyor. Müslümanın dinini boğma tehdidini. Yani aç kurt gibi, aç kurdun Koyun sürüsüne saldırırkenki hissiyatı Müslüman'da iki gerekçe üzerinde yatılı. Birisi mal, öbürü makam şöhret hırsıdır buyuruyor. Hadisi şerifin temelinde bu var. Makam ve şöhret hırsı yüzünden Müslüman dinini yıpratmaya başladığı zaman, mal yüzünden yani para edinmek yüzünden Müslüman dinini yıpratmaya başladığı zaman canavarlaşıyor. İşte bir Müslüman Allah'ın haramlarından herhangi bir haramla karşılaştığında O haramı gevşetmeye kalkarsa Faizi gevşetmeye kalkarsa Kumar olan bir şeyi evine sokmaya kalkarsa Onun o anda yaptığı hareket Aç kurdun koyuna saldırma anındaki harekettir Bu yüzden mal imtihanımız Makam imtihanımız, servet imtihanımız bunlar bizim için sadece kendimizi cehenneme düşürme boyutuyla kalır hastalıklar değildir. Evet, mal yüzünden, makam yüzünden kendimizi cehenneme düşürebiliriz. Keşke bu kadarla kalsaydı. Bir de düşün ki bir Müslüman kötü örnekliği yüzünden, veya haramlardan birisinin yayılmasına vesile olma yüzünden, dinini boğmak suçundan, kendisinden sonrakilere kötü örnek olmak suçundan da Allah'ın huzuruna çıktığını düşün. Sen çocuğuna veya senin sözünü dinleyen yakın akrabana, yahut da seni izleyen kitlelere bir hastalık bulaştırmışsın. Senin yüzünden İslam'ın en hassas meselesinde gevşeklik olmuş. Sen o makamda, müdürlük makamında Veyahut da filan sevdiğin bilmem ne makamında iki sene fazla kalacaksın diye Allah'ın şeriatını karşına almışsın Allah'ın dininden tavize imza atmışsın Sırf sen orada kalacaksın diye Sanki sen o müdürlükten gitsen Kudüs düşecekmiş gibi insanları kandırmışsın Sen biraz daha makamda kal diye Sen biraz daha fazla kazan diye senin çocuklarına üç kuruş fazla miras kalsın diye sana biraz daha sekreterlerin evet efendim desinler diye Allah'ın dininden taviz vermişsin. Bu verdiğin tavizler ümmeti Muhammed'in dininde gevşemeye neden olmuş. Ümmet beş asır daha yaşadıkça o beş asır bu senin fitnen ne kadar büyüyeceği ne kadar yayılacağı belli değil. Belki de bugün senin üç kişinin kanmasına üç kişinin yanlışa girmesine sebep oldun, hacıhanne olduğun halde cicili bücülü bir başörtüyle düğüne gittin ve insanların orada hacı teyze de böyle giydiğine göre genç kızlar olarak biz niye böyle giymeyelim demelerine neden oldun? O başörtüyü senden sonra binlerce mi, on binlerce mi, yüz binlerce mi insan takacağı belli değil. Herkes bir küçücük taviz bekliyordu. Bu büyük orman Küçücük bir kibritle yanar bunu niye hesap edemedin sen? Sen İmam Hatip mezun olsun, hafızsın. Seni insanlar dinin olgun birisi biliyorlar. Halbuki dinin ile hiç alakan yok. Bilgisayar cd'si gibi senin kafana hafızlık konmuş. Orada bütün rızık Allah'ın elindedir, Allah'ın dilediği olur diye bin defa okuduğun halde ayeti bir lira için dininden taviz veriyorsun. İnsanlar seni hafız olmakla Allah'ı ve peygamberi anladı zannediyorlar Sen verdiğin tavizler yüzünden Kızına, oğluna yanlış örnek olman yüzünden işçilerine yanlış örnek olman yüzünden Yaktığın bir sigara yüzünden Tuttuğun yanlış bir kadın eli yüzünden Filan tavizin yüzünden binlerce insan Senden 50 sene sonra 150 sene sonra 250 sene sonra binlerce insan o haramı o yanlışı tekrar edecekler kıyamet günü tamamının kasabı olarak Allah'ın huzuruna çıkacaksın tıpkı Anadolu'nun bir köyünde kimsenin selam vermeyi bilmediği bir köyde ilk defa selam veren bir memur selam veren bir öğretmen olduğun için selamun aleyküm diyen bir doktor olduğun için orada insanlar birbirine selam vermeye başladılar Allah'ın selamı yayıldı Aradan on sene, otuz sene, kırk sene geçti, iki yüz sene geçti. O selam bir milyar kere, belki beş milyar kere o köyde tekrar edildi. Bunların da kıyamet günü hepsinin sevabını karşında bulacağın gibi. Dinimizin kasabı mıyız? Dinimizi boğuyor muyuz? Dinimizin fidanına su mu döküyoruz? Dinimizin fidanını mı buduyoruz? Çok dikkat ediyor olmamız lazım kardeşler. Nasıl bize dini ulaştıran hocalar Allah onlardan razı olsun dinimizi öğrettiler diye hayır dua ediyoruz velev etmesek bile velev etmesek bile melekler görüyor ya kimden abdest almayı öğrendin kim sana abdesti öğretti filanca ona kim öğretti filanca ona kim ona kim nasıl hepsi gidip Ebu Hureyre'nin defterine yazılıyor Kaç milyar insan Kaç milyar milyar Onlarca milyar insan Ebu Hureyre'nin öğrettiği Abdestle abdest almıyor mu? Bu sevaplar hep onun defterine Yazılmıyor mu? Ebu Hureyre kazara Bir kere sigara içseydi Sigara da bize yayılmış olsaydı Şimdi Abdestle öğretirken kazandığı Sevaplar gibi o tütün Dumanları onu boğmayacak mıydı Mahşer yerinde? Örnek olmak kolay değil. Kardeşler, mal ve makam hırsı yüzünden dinimize zarar vermemiz çok büyük bir afet. Halbuki malımızı ve elimize geçirdiğimiz makamlarımızı Allah'ın dinine hizmet ettiriyor olmamız lazımdı. Bir yerde şef olan, işçi olana göre dinine daha fazla hizmet etmeliydi. Bir kişiye hadi namaza git ben seni idare ederim demeliydi. Orada on kişinin başında şef olan birisinin bulunduğunu melekler hissetmelidirler. Buraya bu şef geleli veri namaz oranı arttı bu fabrikada denmelidir. Bir devlet dairesinde kapıcıyla o devlet dairesinin filan biriminin başındakinin mümin olduğu namaz ehli olduğu belli olmalıdır. Denmelidir ki bu namaz kılan adam buraya geleli beri burada evrak aksamıyor. Kimseye git yarın gel demiyor. Kimseden rüşvet istenmiyor denmelidir. Melekler şunu dememelidirler. Bu adam cuma kaçırmıyor. Ramazan orucu da tutuyor ama bu geldiğinden beri rüşvet değişmedi burada. Zulüm gene aynı zulüm. Bunu dediği zaman melekler biz öldükten sonra ya da o insan öldükten sonra rahmetli çok iyiydi, merhum, merhum, merhum, damlıyor, gökten rahmet damlıyor, yeter ki ölsün herkes. Bunu dememiz, bizi mi aldatır, melekleri mi aldatır? Sana merhum deseler ne olur, muazzeb deseler ne olur? İnsanların iyi demesine, inanacak mı Allah Teala? Dinimiz için, ne yaptığımızı, muhasebe etmek zorundayız. Ey mümin, sen dinine ne kazandırdın sorusuna karşı 25 yıldır namaz kılıyorum. İyi ki kılıyorsun sen kılmasan namaz bitecekti. Kaç kişiyi namaza kazandırdın? Önemli olan bu. Allah'tan korktuğun için neler yaptın? Hiç içki içmedim. Kaç içki sofrasını kaldırdın? Kaç içki sofrasını engelledin? Dinimize ne kazandırdığımızın muhasebesini yapmamız lazım. Dinimize verdiğimiz zararın da muhasebesini yapmamız lazım. Çocuklarımız, talebelerimiz, eğer istediğimiz gibi değilseler, hemen siyonizm berbat etti işi, medya çok kötü, siyonizm saldırdı, haçlılar hazırlık yapıyor, papalık çocuklarımızın beynini yıkadı, dur dur doğru dışarıda kış şartları var buna itirazım yok senin soban yanıyor mu evde dışarıda kış varsa sen kış tedbiri aldın mı bu çocuk senin ölümünden 20 sene sonra babam rahmetli bize namazı tembih ederdi ama benim önümde de esnaf kazıklanırdı yaponda. onda diyor mu senin için şimdi dillendiremiyor olabilir çocuk bunu o da esnaf olunca senin dükkanını devralınca ne yapacak onu konuşalım yalanı kimden öğrendi bu çocuk bizim analarımız hep zemzem gibi değerli süt mü emziriyorlar mübarek analar zemzemden değerli süt emzirir hep mamalar gelince çocuklar bozulur sütü nereden aldın teyze o süt emzirildi doğru ama senin göğsüne süt ağzındaki gıdalardan gitti ne yiyorsun ne içiyorsun bir lokma haram mideye girince 40 gün sen namazın bile boşa gidiyor da çocuğuna etki etmiyor mu zannediyorsun o lokmalar dinimize ne kazandırdığımız hepimizin hesap defterinde olmalıdır kaç insan namaza başladı Kaç insan Kudüs'ün Filistin meselesi değil, İslam meselesi olduğunu anladı senin sayende. Kaç insana umreye gidiyorsun, bırak umre sana gelsin. Farz yaptın, otur oturduğun yerde. Otur. E o bir kere de olmuyor. İlk defa kıymetini bilmeyen, 20 defa gitse ne olacaksan otur aşağıya. Bırak Kabe sana gelsin. Bırak ashab-ı kiramın azameti senin yüreğine sinsin. Sen Uhud'u ziyaret ettin ne oldu? Kuba'ya gittin ne oldu? O zaman iyi hurma bulamamıştın da hurma almaya mı gidiyorsun? Kaç kişiyi ikaz ettim? Kaç kişi benim elimle İslam'a ısındı? Kaç kişinin haram bataklığını kuruttum? Bu din herkesin kendi defterini dürdüğü, kimsenin kimseye bir katkı yapmadığı egoist mantıkla yaşansaydı bu bize gelir miydi kardeşler? En baştaki örneğe tekrar dönelim. Ashab-ı kiram eğer Medine'nin kıymetini bilselerdi bizim deyimlerimizle hazır vize yokken 8 sene orada kalsalardı 8 gün değil 8 sene orada kalsalardı Hazır vize engeli yok. Ayda bir Mekke'ye gitselerdi. Peygamberin dostları, Peygamberin Kabe'sinin dibinde oturup kalksalardı. Nasıl Müslüman olacaktık biz? Nasıl Müslüman olacaktık? Kardeşler, ashab-ı kiramın bu haline bakıp, bir de kendimizi düşünelim. Beş senedir senin filan yerde yazdığın var. Her sene iki ay gidip orada keyif sürüyorsun, marul ekiyorsun, çileklerini topluyorsun, dostlarına telefon ediyorsun, gelmek varmış buralara diyorsun. Dur abi dur, Allah'tan kork. Beş senedir iki ay oraya gidiyorsun, kaç çocuk kurtardın o köydeki bataklıktan? İki ay bir Müslüman bir yerde durur da, oradaki caminin, cemaatinin sayısı artmaz mı? Oradan bir çocuk bulup getirmez mi? Sen o köyden bize çilek getirecek yerde, buradan oraya kitap götürsene, çilek her yerde var, e ellerinle yetiştirdin, sahabemizin tuttuğun altın mı senin, ne yapayım senin çileğini ben, o köyden bir çocuk getirsene bunu kurtarmak istiyorum diye. Niye senin gittiğin o o yazlıkta hemen köylüleri kim varsa komşularını toplayıp bir yaz-ı dersi niye yapmıyorsun Niye orada insanlara abdesti öğretmiyorsun? E bildiğin gibi değil bu, bu, ele bu Trakyalıların hiç ilgisi yok dinle Dur bir dakika Kendine göre reçber arkadaş nasıl buldun hemen O fidanları nasıl diktirdin onlara Hani ilgileri yoktu acılarla hocalarla Hoşuna giden şey de iyi adamlar Elbette onlar öyle bir ezan dinlemekle Teheccüde kalkacak olsalardı Sana gerek yoktu zaten o kaya gibi toprağa nasıl sen çilek yetişecek hale getirdin topraktan da mı sert kayadan da mı sert o insanlar gelmesinler seni melekler görsün uykusuz kaldığını nasıl dini rahat etmeden Müslüman tatil eder ki meselemiz kardeşler dinimizi kazandırmak meselesi nerede kaldı ki şimdi herkes dininden geçiriyor Hac sektör oldu. Ramazan sektör oldu. Hac üzerinden geçinen insanlar, kitleler var. Hatta ve hatta dinsel turizm diye bir sistem getirdiler bunun üzerine. Dinsel turizm. Eskiden turist deyince ben çıplaklık, bit, bire, uzun saç anlardım. Şimdi turizme din de dahil oldu. Elbette hacı turist mantığıyla Mekke'ye giderse onun da dinsel turizm olur İnsanlar hayatında Kabe'ye bir kere dönmemiş insanlar ihya olur onun servetiyle hacının servetiyle ihya olurlar hac sektör oldu dinimize kazandıracağımız Kabe'nin reklamını yapacağımız yerde ticaretini çıkardık Ramazan yeme içme patlama çatlama iyi oldu e, Kur'an-ı Kerim eğitimi zaten sektör oldu Kimi musab basar, kimi okutmaktan kazanır. Herkes Kur'an üzerinden geçiliyor. Ne hizmet aşkı maşallah. Biz dinimizi besliyor muyuz, boğuyor muyuz? Hiçbir Müslüman bu sorunun benimle ilgisi yok diyemez. Çocuğun yoksa, sen tek başına dağda yaşıyorsan, kimseyle ticaret yapmıyorsan, Kimseyle oturup kalkmıyorsan, kimsenin dünürü değilsen, kimsenin hısımı değilsen, kimseyle fırına, manava, bakkala, hiçbir yere gitmeden yaşıyorsan doğru. Tek başına sana melekler daha da yeter. Çevrendeki meleklerle ahirete gidersin. Bir insanla selamlaşan, öbür insanla ticaret yapan, hısımı olan, dünürü olan, akrabası olan, herkes mesul, hep birbirimizden mesunuz, Müminler birbirlerinin kardeşidirler. Birbirlerinin velileridirler. Birbirlerinin dostlarıdırlar. Ne demek? Niye Allah Teala bizi böyle birbirimize bağladı? Birbirimizin sorumlularıyız. Hepimiz birbirimize aynı zincirle bağlıyız adeta. Bir tanemiz bu zincire hafif asılsa hepimiz gırtlaklanırız. Hepimizin canı acır. Aynı zincirle yürüyoruz biz. Bunun için kardeşler dinimizin sahibiz. Dinimiz bize cennet kazandıracak inşallah. Biz de dinimize elbette bütün dünyayı fethetsek biz karşılığını veremeyiz Allah Teala'nın bize din nimetinin. Ne yaparız ki İslam'ın ve cennetin karşılığı olsun hiçbir şey yapamayız aslında ama Allah bizi dinimiz için gayret ederken görmelidir. Şu yaşadığımız sezonda en önemli sıkıntılarımızdan birisi Artık dinimize zarar vermesek o da kar sayılacak Yani dinimize zararımız olmasa o da büyük bir kar Nice insanlar sakalı yüzünden dinine zarar veriyor Taktığı sarığı yüzünden dinine zarar veriyor Okuduğu ayet yüzünden dinine zarar veriyor Önce insanlara Allah'tan korkmayı, cenneti cehennemi anlatıyor, ardından yalan söylüyor. O yalanını tespit eden, onun yüzünden, onun yukarıda okuduğu ayetleri yok sayıyor. O da yanlış aslında. Yani bu sözün sahibi, o insan değil ki. Bu ayeti okuyan, bu insan olabilir. Ama ayetin sahibi Allah. Hadisin sahibi peygamber, aleyhissalatü vesselam. Biz insanlara bakıp, kıyamet günü bizim caminin hocasına aldanmıştım ben ya Rabbi kusura bakma mı diyeceğiz caminin hocasına değil mihrabın sahibi olan Resulullah'a bakacaktın sen aleyhissalatu vesselam ama her halükarda mihrapta duran minareye çıkan Allah'tan korksun dinini boğmasın çoluk çocuğunun Sofrasına faiz getiren, yani mal yüzünden dinine zarar veren kurt, Allah'tan korksun. Bir makama gelip de o makamı dinine hizmet ettirmesi gerekirken, dinini o makamın hizmetkarı haline getiren Allah'tan korksun. Müslümanların din duygularıyla belli bir noktaya gelenler, daha sonra o dinin menfaatlerinden istifade ettiler, dinine hizmet etmediler mi? Bu yaptıkları şey, dinlerini boğmaktır, aç kurtluktur. Biz, dinimizin hizmetkarıyız, bir kişi Allah'a secde etsin diye, bir sene, on sene, elli sene uğraşmaya razıyız, ama şunu unutmayalım ki, bir kişinin secdesi, bizim ihmalimiz, yanlışımız, Tavır hatalarımızın yüzünden engellenirse Bir Müslüman selamı bizim yüzümüzden bırakarsa Bir Müslüman bizim sıkıştırmamızın yüzünden Yalana tevessül ederse Bizim gevşekliğimizin yüzünden bir genç kız zinaya düşerse Bir delikanlı bizim hatalarımızın yüzünden bir bataklığa düşerse Bunun hesabından sorulacağız kıyamet günü Dilimizi boğma hakkımız yok din Allah'ın üzerimizdeki emanetidir hepimiz elhamdülillah bu imanımız sayesinde Rabbimizin cennetlerine kavuşacağız bile bile kendi et, eteğimizi e, ateşe tutuşturursak sonunda yanacak olan biziz Allah muhafaza buyursun tekrar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifini hatırlatıyorum kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâb bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste buyuruyor ki Mal hırsı yüzünden Makam hırsı yüzünden Bir Müslümanın Dinine vereceği zarar iki aç kurdun Bir sürüye vereceği zarardan az değildir buyuruyor. Niye kurdu Aç kurdu örnek verdiğini de izah etmiş olduk Açıkça hadisi şerif Önümüzde iki büyük fitnenin bulunduğunu söylemiş oluyor Mal fitnesi ve makam fitnesi Bu iki fitne şu demek değil Ha kurtlaşmamak için maldan uzak duracaksın yanlış yanlış Bu neye benzer biliyor musun yani Madem Peygamber aleyhisselam mal yüzünden makam yüzünden böyle yapabilir Müslüman diyor o zaman hiç makama gelme O zaman hiç malın olmasın bu ne demek e, insan abdesti bozulmasın diye hiç yemek yemeden yaşasın o zaman çünkü yiyorsun e, abdest bozman gerekiyor abdest bozdun o anda da öldün diyelim. abdestsiz ölmektense yemek yemeyeyim böyle bir mantık olur mu hayır yemeğini yiyeceksin abdestini tutacaksın delikanlılık bu yemeden abdest tutamazsın canını tutamazsın yemeden çünkü maldan uzak kalın demiyor aleyhissalatü vesselam efendimiz makamdan uzak kalın demiyor malınızın kölesi olmayın mal yüzünden Allah'ın çizgilerini çiğnemeyin diyor makam müslüman gelsin müslümandan başkasının bir yönetici koltuğunda ne işi var elbette müslüman olacak orada ama koltuğa oturacak koltuk ona oturdu mu tehlikeli hadisi şerifi düzgün anlamamız lazım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malınızı atın gidin demiyor. Sakın koltuklara yanaşmayın demiyor. Ama bir Müslüman eğer nefsinde cüret göremiyorsa o koltuktan uzak dursun. Baktın ki bu para seni şımartıyor infak et kurtul. Yahut da ver çocuğuna çocuğun kullansın. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kazını kesinlikle dengeli bir şekilde anlıyoruz. Bu sadece imamlara, müezzinlere, sarıklı hocalara yönelik bir uyarı da değil. Herkes dininin hocası. Evde sen çocuklarının hocasısın, hanımının hocasısın, anneysen kızlarının hocasısın. Bakma biz bedavacılığa alıştığımız her şey özelleştiği bir çağda yaşadığımız için dini de hocalara özelleştirdik. Havalettik hocalara Ölü diri ne varsa Hocalar mesul Mezarlıktan da mesul Gerçi yani sadece Beceremediğimiz işlerden mesul Ölüyü yıkayabilsek gene hocaya para vermeyiz de Zor yıkanıyor ölü Bu mantıktan sıyrılmamız lazım Dinimize hizmet edeceğiz İnsan ömrünün sonuna doğru Diyebilmeli ki elhamdülillah, iki defa haç yaptım Çok param vardı ama hacca gitmedim onun yerine şu medreseden 200 tane hafız çıktı benim emeklerimle. İnsanlara değil ama kendi kendine böyle bir muhasebe yapmalı. Keşke 10 sene önce bu işe başlasam da o medresedeki 500 hafız olsaydı şimdi. Böyle hesaplar yapılırsa Allah ömrümüze bereket verir.